Herkese mutlu günler. Açık Radyo 94.9 Balık Gözü'nü dinliyorsunuz şimdi. Ee, balık Gözü'nde geçtiğimiz haftalarda konuştuklarımızdan bir minik özet... ...anlatabilirim şimdi. Ee, iki hafta önce... ...Balık Gözü'nde... E, ...nefret suçları yasasından bahsetmiştik. E, nefret suçları yasası... ...meclise e, geldi. Hatta anayasaya da girdi. Bu meseleyi tartışmıştık. E, yine Levent Şensever le konuşmuştuk. Nefret suçları yasa kampanyasının... E, ...sözcülerinden kendisi. Endişelerimiz var demişti. Bu konuyla ilgili de bir yeni haberimiz... E, ...var bugün. E, nefret söylemine ceza gelecek. Bu haberden bahsedeceğimiz... Geçen hafta da barış şarkıları çalmıştık. Tam da e, dünyanın savaşa girmeye e, yartandığı bir zamanda biraz barış şarkısı demiştik ve müzik dinlemiştik Balık gözünde. Bu hafta da bir konuğumuz olacak. Granting Vakfı'ndan e, e, biriyle görüşüyor olacağız. E, çıkardıkları aslında medyada nefret söylemi ve ayrım, ayrımcı dil inceleme raporu yayınlıyorlar. E, her 6 ayda bir, e, her 4 ayda bir pardon, yayınlıyorlar bu raporu. E, 2000, 2013 yılına ait olanı da çıktı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarını kapsıyor e, bu rapor. Aslında sonraki raporları da merak etmiyor değiliz. Zira Gezi Parkı e, direnişiyle birlikte e, medyada bambaşka bir e, savunma sistemine geçmişti. Medyanın içinde de bambaşka düzenler oluşmuştu. Onları da heyecanla bekliyor olacağız. Yani en nihayetinde bugünkü konuğumuz Ranting Vakfı olacak programın ikinci bölümünde... Şimdi bir haberle balık gözüne başlayabiliriz belki. Şişli HDK e, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı ama Şişli ile ilgili e, önemli meselelerden biri de 80 yaşındaki Ermeni Markrit Camkosoğlu'na yönelik bir saldırıydı. Kurtuluş da gerçekleşmişti e, bu saldırı ve yine bir açıklama yapıldı e, burada da e, yapılan basın açıklamasında da birlikte yaşama kültürünün şişli'nin en önemli ihtiyacı olduğu söylendi. Ee, Feriköy'de ve kuş, e, şişli Şişli, Feriköy, Kurtuluş'ta LGBT ve Ermenilere yönelik yaşanan saldırılar protesto edildi geçtiğimiz hafta. Ee, yine e, basın açıklamasında e, bir söz alan BDP Şişli İlçe Eş Başkanı Mahmut Çağırlı Şişli'nin her kimlikten her yönelimden insanın yaşadığı bir yer olduğunu söyledi ve bu saldırılara verilecek cevabın birlikte yaşama kültürü ve dayanışma olduğunu Söyledi tekrar e, Yine e, özellikle bu Saldırıların çok e, Oluşu aslında Sıklaşıyor olması ya da ...sıklaşmasından ziyade arkasındaki faillerin bulunmuyor oluşu. Belki insanları huzursuzluğa sevk eden başka bir durum yaşatıyor. Zira Samantya'da da yaşanmıştı aynı şeyler. Ee, yine Ermenilere yönelik saldırılar da vardı. Ee, faillerin e, meselesinin bir türlü açığa, açıklığa kavuşmuyor olması... ...huzursuzluğa sebep olanlardan bir başka haberdi. Evet şimdi bir müzik molası diyelim balık gözüne başlamışken Fikret Kızılok dinleyelim ardından tekrar burada olacağız balık gözü devam ediyor olacak Kemancığım getir sözlerini ben söyleyeceğim şaka hadi bakayım bir iki üç Gibi, bulut gibi Kovulmuş ve lut gibi Geçmişime kargayım Bir başkayım bu akşam Transforme deforme Marjinal ve enterne Geçmişime kargayım Bir başkayım bu akşam Testosteron bazında Altı duble sonunda Derdime deva buldum Hipokrat oldum Bu akşam Testosteron bazında aldı duble sonunda Derdime deva buldum, hipokrat oldum Bu akşam <gülüyor> sen de bizden misin?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 Sağdan vurup sol gözünde varsa topla benim için Bakan, dağıtırım ulan burayı, kırıl oldum bu akşam Krediler kesilmiş, zaten ruhum ezilmiş Konkordatonya'da yiterim ulan hepinizi bu akşam Testosteron bazında, altı duble sonunda Derdime devam oldum, hipokrat oldum bu akşam Testosteron bazında, aldı, duble sonunda derdim deva buldum, hipoklat oldum bu akşam Küfür gibi şarkı lan bu, anlamıyorum ki söylüyorum Pişt barmen, sen de bizdensin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 Geceleri gökyüzünde, şairlerin ön sözünde... ...sağdan vurup sol gözünde varsa topla benim için. Varsa topla benim için. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fikret Kızılok ...dinledik işte bari ben. Evet, şimdiki haber... Ee, ...yine bir nefret söylemi... ...haberi olacak. Ee, bu da... E, ...Yaşar Üniversitesi Akademisyenleri... ...bir araştırma yapmışlar... ...sosyal medya üzerinden... ...sosyal medya kullanıcılarının... ...Twitter ve YouTube'da ürettiği... E, ...ve yorumlarıyla... ...yaygınlaştırdıkları... ...nefret söylemiyle ilgili... ...nefret söylemiyle ilgili... E, ...çalışmalar sırasında... ...aslında en çok kafaları kurcalayanlardan... E, ...biri de bu meseleydi... ...zira insanların... E, ...yani anonim kimliklerle... E, ...insanlar birçok yorum yazıyorlar... E, ...onlara... Müdahale edilmeli mi edilmemeli mi? Bir editoryal baskı gerekli mi gerekli değil mi? E, bu içeriklerin nasıl kaldırılacak yoksa nasıl yayılacak e, meselesi e, soru işaretlerine sebep olmuştu. Dediğimiz gibi bununla ilgili bir araştırma yayınlanmış ve e, akademisyenler sosyal medya kullanıcılarını incelemişler. 1 milyon kişi tarafından izlenen onlarca video, yüzlerce kişi tarafından yapılan yorumlar incelenerek yapılan araştırmaya göre Twitter kullanıcıları YouTube kullanıcılarına göre daha hoşgörülü ve daha objektif bir duruş sergilemişler. Erkek kullanıcılar kadın kullanıcılara göre çok daha nefret odaklı söylemlerde bulunmuşlar. Ve Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Özlem Aşman Ali Kılıç ile araştırma görevlisi Göker Gülay e, yapmış bu araştırmayı. Sosyal medyanın günümüzde adeta stres atma platformu olarak kullanıldığını da söylemişler e, ve yine... E, Araştırmanın sonuçlarından biri YouTube kullanıcılarının yaptıkları yorumlarda genellikle takma isimlerle ve daha çok nefret içerikli söylemlerde bulunduklarını söylemişler. İncelenen toplam 1831 yorumda erkek kullanıcıların kadın kullanıcılara göre e, daha çok nefret odaklı e, söylemlerde bulundukları söylenmiş. E, bununla ilgili de bir denetim mekanizması şart diyorlar. Beğenilmeyen veya hoş görünmeyen bir bir paylaşım nedeniyle tüm sistemin kapatılması anlamsız ve çözüme hitap etmeyen bir tercih olabilir. Ancak sosyal medya araçları içerisindeki kullanıcı denetimlerinin ve şikayet mekanizmasının daha aktif hale getirilmesi gerekiyor demişler. Şikayet mekanizması kısmı da doğru aslında ama bir yandan yayılıyor olması kendisine karşı taraftan... ...da tepki yaratıyor olması... ...anlamına gelir. Ee, o yüzden... ...sosyal medyanın içeriğinin nasıl... ...kontrol edileceği meselesi... ...sahiden biraz da zamanla bu konu hakkında... ...daha çok bilgi sahibi olduğumuz zaman... ...bulunabilecek bir çözülmüş ...gibi geliyor bana. Ne kadar çok insan izlerse elbette... ...nefret söyleme o kadar çok yayılmış oluyor... ...ama aksine... ...bir o kadar insan da izliyor bunu... ...ve hani bu konu hakkında bir fikre sahip oluyor. Belki meselenin bu tarafından da düşünmeye devam etmek gerekiyor ee, ve yine 1 milyon kişinin izlediği çeşitli videolara yapılan yorumların yüzde 42'si negatif söylem bunların yüzde 91.6sınında issa nefret söylemi var Twitter'da da bu oran daha düşük demiş belki de 140 karakterle alakalı olmasıyla ilgilidir Evet bir başka haber nefret söylemi cezası e, ...nefrete dayalı sözlere ceza geliyor diye yer aldı bu haber haber bültenlerinde. E, ve bir zihniyet devrimi yaratılabilecek, e, sayılabilecek bir düzenleme denmiş. Ama e, elbette her şeyin yasalarla kontrol edilebildiği bir dünyada da yaşamıyoruz. E, bu zihniyet değişiminin nasıl sağlanabileceğini de göreceğiz. E, bir paket hazırlanmış aslında paket dört ana başlıkta toplanıyor ee, AK Partililerin söylediklerine göre Türkiye'de kendini öteki hisseden dört grup varmış ee, bunlar Kürtler, Aleviler, mütedeyyin kesimler ve gayrimüslimlermiş ve özellikle paket hazırlanırken bu kesimlerin talepleri dikkate alınmış ee, hükümete göre AK Parti'nin seçim beyannamesinin yanı sıra parti kongresinde açıklanan 63 maddelik yol e, haritası da yine bu düzenlemelerin içine dahil edilmiş pakette e, üç tane ayrı Başlık var ee, Buna göre nefret suçlarına verilecek cezalar ilk defa e, TCK'ya girecek Ve TCK'da nefret suçunun tanımı böylece yapılacak ve ilgili maddelerinde verilen cezalar da böylece belirlenecek. Polis ve jandarma İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Bakanlığı'nda kurulacak. Kurul tarafından denetlenecek ve polis ve jandarmanın yaptıkları işlemlere ilişkin olan şikayetler bu kurul, kurul tarafından e, bir karara bağlanacakmış. E, belki tekrarlamak lazım İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığı'nda kurulacak kurul karar verecek. Ayrımcılık iddialarını incelemek ve sonuçlandırmak için ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu oluşturulacak. Ayrımcı uygulamanın etki ve sonuçlarının ağırlığı oranında ise 1.000 TL'den 500.000 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında ceza ödenecek idari para cezalarının ayrımcı uygulamalardan sorumlu kamu görevlisi ya da görevlilerine rücu etmesi de zorunlu olacakmış. Evet, ayrımcılığın yasaklanmasını öngören bir madde olarak yer almış bu da Nasıl kullanılacağını e, hep beraber göreceğiz ama e, bu belli bir kurul mu olmalıydı, bağımsız bir kurul mu olmalıydı bilmiyoruz. En azından nefret söylemiyle ilgilenen ve nefret suçları ile ilgili bir kampanya yürüten e, kurum, nefret suçları yasa kampanyası bu konuyla ilgili de endişelerini dile getirmişti daha öncesinde. Evet şimdi de Hrant Vakfı'nın yayınladığı e, rapordan bahsedeceğiz. Medyada nefret söylemi ve ayrımcı dil inceleme raporu e, yayınlandı. 2013 yılına ait Ocak, Şubat, Mart ve Nisan verilerinin toplamından oluşuyor aslında. Bütün medyayı izleyerek e, hazırlıyorlar bu raporda. Şimdi hattımızın e, ucunda Nuran Gelişli var. E, hazırlayan ekipten kendisi de. E, merhabalar Nuran. Merhaba. Yayınımıza Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ee, şimdi e, rapor tekrar çıktı. Aslında dört ayda bir yayınlıyorsunuz siz evet, bu e, evet. raporu e, iki bölüm halinde yayınlandı. E, dini ve etnik Bu sefer öyle yaptık. Evet. E, o zaman buradan başlayalım. Neden bu sefer öyle yaptınız? Ya şimdi önceden sadece dört ayda bir taradığımız haberlerin e, nefret söylemi üzerinden analizlerini yayınlıyorduk örnek haberler üzerinden bu sefer bir dosya konusu da ekleyelim dedik ve bu ilk raporumuza işte Karadeniz gezisini aldık KDK heyetini ve BDP milletvekillerinin yaşadıkları online durumu nasıl görüldü medyada nasıl el aldı diye inceleyelim dedik önümüzdeki raporda da geziyi inceleyeceğiz Evet. Onu onu Bu heyecanla senin... beklediğimi belirtmeliyim. Heh, <gülüyor> tamam. Zeze'de <gülüyor> 9 gazete üzerinden yaptık. Bu biraz daha az gazete üzerinden yapıldı. Ee, peki neler var gözünüze çarpanlar arasında? Ee, özellikle belki dosya konusundan başlayabiliriz. HDK heyetiyle ilgili olanlardan nasıl bir çıkarım var? Aha, ya bir kere Kürtlere yönelik e, o şeyin e, algının, olumsuz algının özellikle BDP milletvekilleri üzerinden bir yansımasını görüyoruz. <Gülüyor> İkincisi Linc'in e, amalı cümlelerle meşrulaştırıldığını yani evet saldırı doğru değil, asla savunulamaz ama diyerek e, doğru zamanlama mıydı sorularıyla buna benzer sorularıyla Normalize eden, meşrulaştıran bir şeyin, dilin hakim olduğunu gördük. Hem haberlerde hem de köşe yazılarında. Ama esas olarak şeyi açığa çıkartan bir şey oldu. Kürtlere yönelik olumsuz algıyı açığa çıkartan bir gözlemimiz oldu. E, bu aslında zaten çok da yeni e, bir mevzu değil. Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında da yani hani raporun toplamında da e, öne çıkan mevzulardan biri bu. Peki e, başka neler var raporda? Özellikle ha, aslında bu dönem için bir nebze azaldığından bahsetmişsiniz nefret söyleyelim. E, yani böyle bir şeyden söz etmek mümkün. E, ancak bu Söylemin azaldığını ama bittiğini göstermez. Her zamanki gibi Ermeniler yine asıl hedef durumundaydılar etnik kimlik yönünden. Yine dini kimlik yönünden de Yahudiler ve Hristiyanlar yine hedef konumunda, düşman konumundaydılar. Ardından Rumlar ama bu sefer... Kürtler daha e, Göze çarpan bir biçimde öne çıktı hı hı. Ama dediğim gibi e, Daha çok BDP üzerinden yapılan Söylem bu e, Çünkü daha çok işte Din kardeşiyiz e, Kürtler Aslında bizim kardeşimiz e, Aslında onlar Kürt değil Ermeni e, Diyerek bir biçimde şey, arka plana itilmeye çalışılıyordu ama bu sefer biraz daha farklı bir durum gözlemlediğimizi söyleyebilirim. Peki bu daha çok ulusal ulusal basın için geçerli bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Ee, biz taramamızı hem ulusal hem yerel basında yapıyoruz ama verdiğimiz anahtar kelimeler üzerinden bir medya takip merkezi bize... ...haberler gönderiyor ve bu... ...gönderilen haberler... ...yerel basında da yer alan haberlerde... ...geliyor elimize. Hı hı. Ama e, söylemi nefes... ...söylemin ulusal basında... ...daha fazla olduğundan... Söyleme, ...söz etmek mümkün. E, böyle bir şey söyleyebiliriz. Evet Bir de köşe yazarları ile ilgili... E, ...bir köşe kısmı var. Köşe yazarları daha fütursuzlar. Haber dilinde... Ee, özellikle ana akım medyada daha dikkatli bir dil kullanılıyor. Daha hani hedef kitlesi belli olan e, şeylerde, yayınlarda değil ama gazetelerde değil ama özellikle ana akım medyada daha dikkatli bir dil kullanılıyor. Ama köşe yazarlarında bu dilin o kadar dikkatli kullanıldığını Söyleyemeyiz, Söyleyemeyiz galiba. Yani bu biraz da sanırım şey olabilir. Hani gazeteler artık biraz daha fazla dikkat ediyorlar belki söylediklerine. Evet, evet, Çünkü herkes çok, çok göz önünde. Evet çok doğru. Ee, köşe yazarları zaten hani meşrulaştırmak için belki de mevzuları daha çok e, yazabiliyorlar bu konular hakkında. Ee, peki e, şimdi devamında neler olacak? çalışmanın Diğer dezavantajlı konu, e, gruplardan da bahsetmişsiniz. Kadınlar var, LGBT'ler var özellikle. Evet yani e, biz tabii daha çok nefes söylümü üzerinden bir tarama yapıyoruz. Hı hı. Kadınlara yönelik ve LGBT'ye yönelik daha ayrımcı değil var. O yüzden bizim taramamızda biraz geri planda kalıyorlar. Ama özellikle LGBT bireylerinin... E, e, çok fazla kriminalize edildiğini söyleyebiliriz. Daha görünür olma halleri suç şeyi üzerinden e, haberleştiriliyorlar. E, ya işte seks işçiliği ya e, e, ne bileyim bir saldırı buna benzer şeyler de haberleştiriliyorlar. O şekilde görün hale getiriliyorlar. Ee, ve daha ağırlıklı olarak öt ötekileştirilmiş bir e, noktadan e, haberleştiriliyorlar. Hı hı. Kadınlar için daha az paramamıza takılan durum var. Ee, cinsiyetçi dilin esas olarak egemen olduğu haberleri henüz alabiliyor durumdayız. Hı hı. Cinsiyetçi dil hala zaten iş başında bununla ilgili bir e, şüphemiz yok sanıyorum. Ee, ama belki şeyi de söyleyebilir miyiz? Yani bu gazeteleri e, daha çok hangi gazeteler bunlar ve yani ana akım değil de alternatif e, olarak kendini ifade eden e, yayın organlarında ya da medya gruplarında bunu görüyor muyuz bir şekilde? Çünkü LGBT ve kadınlar konusunda da bir şekilde e, bilgisizlik demek lazım belki. Daha çok hakim e, ve bu yüzden de sorun yaşanabiliyor aslında iyi niyetli bir haber bir taraftan kötü bir hale gelebiliyor. Cinsiyetci dil üzerinden bizim taramamız çok ıı, derinlikli değil o, o nedenle çok fazla bir şey söylemek doğru olma. Ama şey için şunu söyleyebilirim ee, daha çok bu e, nefret dilinin kullanıldığı gazeteler için belli bir kişi kesime hitap eden kendi ideolojik bakış açısından ...hedef kitlesi olan gazetelerde çok daha e, fütursuzca kullanıldığını... ...çok daha düşmanca bir dilin e, hakim olduğunu söylemek mümkün. Peki o gazeteler hangileri? Bu kadar bahsetmişken onları da söyleyelim. Belki. Ee, işte bu, bu sefer mesela yine raporumuzda görmüşsünüzdür. Milli gazete başta... Ee, ve devamında buna benzer yeni akit e, gibi, yeni mesaj gibi gazetelerden e, e, söz etmek mümkün. E, hatta Milli Gazete'de e, gururluyuz diye haber yaptı bizim ilk e, şeyde yer aldık diye bunu manşet yaptı. Değil mi nefret suçları raporunda yer almış olması? Evet olmasını. yani mutlu oldu evet. Evet. Ee, peki o zaman son soru e, Gezi raporu çıkacak dedin 9 gazete taradığınızı söyledin Şimdilerde ne söyleyebiliriz onun hakkında Muhtemelen e, ne zaman çıkacak o rapor? O, o bir 4 ay soktu. Bir 4 evet, ayı var yani, insan, Evet e, e, Belki daha da uzar e, Biz bir de bir haftalık dönemini 1 ve 7 Haziran'ı taradık hı hı. E, Kadromuz Olmadığı için Dolayısıyla bütün o 20 günü, özellikle 20 günü şey yapmak mümkün olmadı. Ama 7 gün üzerinden ben iyi bir şey çıkacağını düşünüyorum. Genel olarak 9 gazete dedin peki onlar hangileri olacak? Ana 9 gazeteden Cumhuriyet var, Zaman, pardon. Zaman, Yeni Şafak, Özgür Gündem, e, Hürriyet, e, Radikal... Kaç oldu? Ee, Türk Ve diğerleri galiba. Evet. <gülüyor> Öyle değil. Evet. Tamam. Yani üç tane şey üzerinden Geziye destek veren, vermeyen ve ortada kalan gibi bir e, kategorileştirme üzerinden yürüdük. Raporumuzda <gülüyor> daha açık, ayrıntılı açıklamaları göreceksiniz zaten. Evet. Şu anda verileri ya. derliyoruz zaten tanımamız evet. üzerinden. Evet çok da önemli bir iş yapıyorsunuz. Hrant ee, Bivatlı'nın nefret suçları raporu gerçekten bu dönemin kaydını suç, suç tutmak değil, için. Suç değil suç. Suç Nefret söyleme özür dilerim. Evet evet. Nefret evet. söyleme raporu oldukça önemli veriler ortaya koyarak devam ediyor yoluna. Ee, teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Yine görüşeceğiz. Görüşmek üzere diyorum. İyi günler. Kolay gelsin. Kolay, kolay gelsin. gelsin. Evet balık gözünde bu hafta da Yine programın sonuna geldik Birkaç e, haberden bahsettik Ardından medyada nefret söylemi ve Ayrımcı dil inceleme raporundan Bahsettik Hrant Dink Vakfı'nın yaptığı 2013 yılı Ocak Şubat Mart Nisan e, Verilerinden elde Ettikleri bir rapor bu da e, Yine Hrant Vakfı.org Sitesinden e, bu Verilere ulaşabilir Siz de raporu indirip o, okuyabilirsiniz Detaylıca bütün bilgiler orada da Var e, ve bugünlük bu kadardı Balık gözü dediğimiz gibi balık gözünü'n e, web sitesi balık gözü noktatamter.com adresi ve dediğimiz gibi şimdilik bu kadardı hoşçakalın